TOKI konutlarından ev almayla alakalı. Ee, sonuç olarak şunu soralım muhterem hocam. Altı ee, ayda bir memur maaşlarına endeksi olarak, oradaki artışa endeksi olarak e, ödeyeceğimiz tutarın artması yüzünden TOKI'den ev almak e, caiz midir demişler. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun bu konuyla ilgili görüşü caiz olduğudur. Niye caizdir? Çünkü alıcı ve satıcı reşittir, <gülüyor> akıl bağlı reşittir, mal bellidir. Malın fiyatında olan bilinmemezlik konusu ise tarafları nizaya götürecek, birbirlerine düşürecek bir miktarda değildir. Bu nedenle de kardeşlerimizin gönül rahatlığı içerisinde Toki'den ev almalarında herhangi bir sakınca yoktur. Yok. Evet. Teşekkür ederiz Kıymet Hocam.